Kun musliman wakfa ka bayna an-nas fakhra Kun musliman wakfa ka 'inda Allah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yehdihi Allahu fe la mudillelah ve men yudlil fe la hadiyle ve şehdu en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve şehdu en Muhammedun ve ve ve Değerli kardeşlerim bugünkü buradaki İstanbul'daki sohbetimizin konusu El-Ukuvvetu fil İslam İslam'daki din kardeşliğini anlatacağız Evvela bu sohbetime başlamadan önce Bu sohbeti organize eden bu caminin, bu derneğin yöneticilerine, arkadaşlarına tek tek teşekkür ederim Allah hepsinden razı olsun İkincisi olarak da sizlerin buraya bu saatte gelmeniz Büyük bir şeye alamettir Neye alamettir? Sizlerin bu dini sevdiğinizi ve bu dine bağlı olduğunuza bir alamettir. Yine sizlerin bu dinin öne gelmesini, ilerlemesini istediğinizden dolayı buradasınız. Çünkü bu saatte başka yerde, başka işle de meşgul olabilirdiniz. Ama sizlerin bu mekanı seçmeniz muhakkak inşallah ihlas olduğunu, Allah'a bağlı olduğunuzun bir işaretidir. Bir de burada konuşan insana da bir ikramdır. Sizin burada bulunmanız aslında bana bir ikramdır. O yüzden Allah hepinizden razı olsun ve Allah Azze ve Celle de sizlere daha güzel şeyler ikram etsin. Ebedi ahirete bizleri cennetül firdevs'ten eylesin. Değerli kardeşlerim, konumuz dediğimiz gibi el-uhuva kardeşlik kardeşlik kelimesi Arapçada ihva çoğunluktan gelmektedir. Tekil olarak ahtır. Kardeş demektir ve bazen de çoğunluk olarak ihvan kelimesi kullanılır kardeşler diye. Ve bunun Arapçada üç tane manası vardır. Birincisi kardeşler yani anneden babadan aynı olan anne babadan aynı olan insanlar kardeştirler. Onlara kardeş kelimesi kullanılır. Nitekim bunu Allah azze ve celle Yusuf kıssasında da kardeşleri diye zikretmektedir. İkinci mana ise Aynı yurttaş olanlara da kardeş denilir. Aynı kabileden, aynı bölgeden, ırktan olan insanlara da kardeş kelimesini Arapçada kullanır. Ve nitekim bunu da Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kullanmaktadır. Hud Aleyhisselam anlatırken der ki kardeşlerine gönderdik. Yani kavmine gönderdik demek ister. Irkına gönderdik. Onun bulunmuş olduğu, yaşamış olduğu kabilesine gönderdiğimizi bildirmek ister. Ve üçüncü manası ise, ve bu da bizim konumuz, dindeki kardeşlik. Çünkü bizleri buraya getirden olay bizim dinimizdir. Kimse buraya para kazanmak için, maddi bir çıkar, dünyevi menfaat elde etmek için gelmedi. Niçin geldik? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'a iman ettik. Ve o yolda yürümek istediğimizden dolayı da bir araya geldik ve böylece kardeş olduk. Yani dindeki kardeşliğin manası kısacası, aynı değerleri paylaşan insanlara derler. Yani imanın altı şartını hepimiz iman etmişiz. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplarına iman, ahirete iman, kadere iman. Bu altı şartlara iman ettiğimizden dolayı bu değerleri paylaştığımızdan dolayı da kardeş olmuşuz. Ve yine İslam'ın beş şartı olan şehadet, namaz kılmak, oruç, zekat, gücü yeten, hacca gitmesi gibi bu değerlere iman ettiğimizden dolayı ve bu amellerin ibadet olduğuna e, iman edip bir araya geldiğimizden dolayı da din kardeşi olmuşuz. Ve bu kardeşlik de Allah katındaki en önemli ve geçerli olacak kardeşliktir. Bütün ilişkiler ahiret günü feshedilecektir. Bak burayı iyi dinleyin. Bütün ilişkiler ahirette bu dünyada kurulmuş olan bütün ortaklıklar, bütün evlilikler, bütün ticari ilişkiler ne ilişkisi varsa isterse derneğe üyelik olsun, spor kulübüne olsun, neresinde, kimiyle ilişki kurmuşsa ahiret günü hepsi batıldır ve geçersizdir. Ancak bir ilişki devam edecek. O da İslam kardeşliğidir. O yüzden Allah Azze ve Celle Hucurat suresinde buyurur ki, Muhakkak ki müminler ancak kardeştir. Yani mümin olanlar gerçek kardeş olduğunu, onun dışındaki bütün ilişkiler zaten birbirini inkar edecek. Birbirinden ne yapacak? Davalı olacak. Bu dünyada insanlar sevdiğine, sarıldığına, saygı duyduğu insana ahiret gününde belki lanet edecek. Allah korusun. Belki ondan ne yapacak? Her türlü hayrisi. O yüzden baba evlattan kaçacak, evlat babadan kaçacak. Kadın kocadan kaçacak, koca kadından kaçacak. Ama benden bir şey almasın, istemesin diye. Ama kimler hariç? Müminler hariç olduğunu anlıyoruz. Ve mümin kardeşlik ise değerli kardeşim bir araya bizi getiren bu iman ne aramızda ırk tanır, ne dil tanır, ne de soy farklılığı tanır. Yani İslam kardeşliği öyle bir kardeşliktir ki ister fakir olsun, zengin olsun, o kardeşliğe girdikten sonra eşit olduğunu, bir olduğunu ve hiçbir dünyevi çıkarın o kardeşliği bozamayacağına iman etmesi lazımdır. Ve maalesef bugün bu uygulanmıyor. Bugün aynı ırktan olmak İslam kardeşliğin önüne geçmiş maalesef. İşte zenginler tabakasılar İslamlı kardeşinin yapmış önüne geçmiş. Falan kulüpte üye olanlar İslamlı kardeşin önünü geçmişler. Yani insanlar o yerlere bağlı oldukları zaman İslam'da daha üstün orayı görüyorlar ve bu da çok tehlikelidir haramdır. Niçin haramdır? Çünkü Allah Azze ve Celle Mücadele Suresinin son ayetinde de buyurduğu gibi sen diyor Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de asla bulamazsın bir Müslümanı Allah'a iman etmiş ahirete iman ettikten sonra peygambere ters düşen Allah'a ters düşen peygambere ters düşene bir dostluk bağladığını bulamazsın diyor. Bir inanan insan, La İlahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra İslam kardeşliğine giriyor. 2 milyarlık ailenin içine üye oluyor. 2 milyar ailede ne oluyor? Bir fert oluyor. Ve o fertlerden hiçbirisini bulamazsın ki diyor, onlar Allah'a ve Resulüne muhalif edenlere karşı bir sevgi içlerinde beslesinler. Velevkı öz babaları da olsa, velevkı öz evlatları da olsa, velevkı öz kardeşleri de olsa, velevkı öz kabileleri de olsa, yani ırkı da olsa, bunlar asla din kardeşliğini karşı bir şey yapmazlar. Aleyhine İslam kardeşliğine zarar verecek, Allah'a ve Resulüne zarar verecek olan davranışta bulunamazlar ve yapanlara da destek etmezler. Budur. Vallahi hemen bu ayetin arkasında ne diyor biliyor musunuz? ketebe humul iman buyuruyor. Allah bunların kalbine imanı yazmış. Yani kimde bu vasıf yoksa onda iman olup olmadığına bakması lazım. Yani Kur'anla Kur'anla diniyle ve ailesiyle bir mesele çatıştığında kimi tercih ediyor? Kur'anla İslam'la hayatında İşle ilgili çatıştığı zaman neyi tercih ediyor? Neyi desteklediğine bakması lazım. Eğer Allah'ı ve Resulü'nü tercih ediyorsa diyor ki Allah Azze ve Celle onun kalbinde iman var. Eğer bu kişi bunu yapmıyorsa bilsin ki onun kalbinde iman olmadığını buyuruyor. Ve Allah'ın yardımı da ancak bu insanların üzerine geleceğini bize bildiriyor. Allah Azze ve Celle diyor ki ve benim yardımım. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim dedik ki Allah Azze ve Celle bizleri dinde kardeş etmiş ve konumuz İslam dininde kardeşliktir. Ve öğrendik ki az evvelki ayeti kelimeden de Allah Azze ve Celle sadece bu kardeşliği kabul ediyor ve bu kardeşliği bozulmanın bütün yollarında yasak etmiştir. Kim bu kardeşliği bozacak bir davranışta bulunursa, ona da acı bir şekilde ceza vereceğini de bildiriyoruz. Ve bazı örnekleri de getireceğiz. Ondan sonra konumuzda o zaman kardeşler arası nasıl bir ilişkim olması lazım. Bunu da anlatacağız. Ve ondan sonra da inşallah sorular bölümüne konuyla ilgili eğer sorularınız varsa sorular bölümüne geçeceğiz. Ve bitirmeye çalışın. Fazla uzatmak istemiyorum. Sizlerin de vaktinizi almak istemiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Azze ve Celle ki Ya eyvallezine Amenu La tettehizoo aba'akum ve ihwan abakum ve ihwanakum evliya en kufra iman ey iman edenler sakın ola ki babalarınızı kardeşlerinizi evliya edinmeyin evliya edinmeyin derken yani verecekleri dini konuların aleyhindeki kararlarda onlara destekçi olmayın bunu demek istiyor yani ne zaman bir baba bir kardeş bir akraba bir vatandaş Allah azze ve celle'nin hükümlerine ve ota vermiş olduğu haram ve helal hakkında zıttını söylüyorsa ve o ona karşı mücadele ediyorsa Allah azze ve celle diyor ki asla ona yardımcı olma onun evliyası olma destekleyicisi olma diyor. Eğer bunu yaparsan ne olur? Hemen bunu da Allah azze ve celle buyuruyor. Diyor ki ve men yetavallahum minkum ve sizden şayet birisi bu destekcilik vazifesini Allah'a karşı üstlenirse, desteklerse فَاُولَٰئِكَهُمُ <gülüyor> zalimun. Muhakkak birisi ki o kişi zalimlerdendir. Ve zalimlerin ahiret gününde karanlıklar halinde olacağını cehennemde olacağını da Allah Azze ve Celle Peygamberine bildirmiş ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu hadislerinde bizlere bildiriyor. O yüzden değerli kardeşim İslam ilişkisi dışındaki kurulacak bütün ilişkilerin geçersiz olacağını dedik ve bu dünyada da başarısız olacağını görüyoruz. Bugün insanlar bir sürü ortaklıklar kuruyorlar, bir sürü devletler arası anlaşmalar yapıyorlar, bir sürü örgütler kuruyorlar, bir sürü cemaatler kuruyorlar. Ama hepsi bir müddet sonra ayrılıyor, iflas ediyor, kabul edilmiyor, birbirine düşman oluyor. Sadece İslam kardeşliği bak yaşamaktadır sadece İslam kardeşliği yaşamaktadır ve bunu da Allah Azze ve Celle bizlere canlı örnek olarak Medine dönemindeki iki kabileyi gösteriyor. İki kabile vardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hicret ettiği zaman Medine'deki Müslümanlar iki kabileden oluşmaktadır. Birinci kabile Hazreç kabilesidir. Büyük olan kabile. Diğeri ise evs kabilesidir. Ve bu evsle ile Hazreç yıllardır, yüz yıllardır aralarında kan davası var her türlü her türlü uğraşlarda aralarında barış yapılmak aralarına sükunet getirmek işte aralarında emniyeti sağlamak için yapılan bütün çabalar her zaman boşa çıkmıştır bir kısa zaman dayanmıştır ondan sonra bozulmuştur ta ki İslam gelene kadar İslam dini gelene kadar bu kardeşliği hiçbir kardeşlik bir araya bu iki kabilenin devam yaşamasını başaramamıştır İslam bunu neyle başardı? Bunun sırrı nedir? Bunu araştırmamız lazım. Sırrı da iki şeydir. Bir Allah'a imandır. Yani imanın altı şartına kalbiyle şüphesiz bir şekilde yakini bir şekilde iman etmesidir. İkincisi ise değerli kardeşim takvadır. Allah korkusudur. Çünkü Allah Azze ve Celle bunu Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Buyuruyor ki وَا تَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve bir daha da bölünmeyiniz, parçalanmayınız. Bunu söyledikten sonra buyuruyor ki Allah Azze ve Celle وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Ve Allah'ın nimetini de, sizin üzerinizde olan nimeti de hatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَعًا Sizler daha önce düşmandınız. فَأَلَّفَ Beyne قُلُوبِكُمْ Ama Allah Azze ve Celle... Ne yaptı? Sizlerin kalplerini birleştirdi. Aranızdaki o Çin düşmanlık vardı. Şimdi yok. Uhud'da hazreçli şehit olmak üzere ve suya ihtiyacı var. Eusli kardeşiyle duyunca susladığını hemen diyor git kardeşime suyu ver. Ona yetişince öbürü sesleniyor. Su diye diyor git kardeşime ver bir adam dolaşıncaya kadar yedisinde şehit olduğunu görüyor. Halbuki eğer bu kardeşlik olmasaydı hemen kendini düşünecekti, içecekti ve gördüğümüz gibi batı dünyasında yaşayan insanlar zaten bunu canlı her gün görüyorlar. Ne kadar benci davrandıklarını, nasıl kendi çıkarları için her şey yapacağını ve öz oğlu da olsa ona ihanet edeceğini ve satacağını her gün görüyoruz. Her gün yaşamaktayız. O yüzden Allah Azze ve Celle bu insanların barış bir şekilde, dost bir şekilde, dayanışma şeklinde, Yaşamaların mümkün olduğunu bildiriyor ve bunun da ancak İslam'la olabileceğini bildiriyor. Çünkü diğer hepsinin maddi çıkar üzerine kurulmuş, bencil çıkarlar üzerine kurulmuş, haramlar üzerine, adaletsizlik üzerine değil, haram üzerine kurulduğundan dolayı adalet üzerine kurulmadığını bizlere gösteriyor. Ama İslam kardeşliği ise baştan sona kadar adalet üzerine kurulmuş. İslam kardeşliği rahmet üzerine kurulmuş, insaf üzerine kurulmuş, Gerçekler üzerine kurulmuş ve apuk sapuk şeyler istemiyor senden, kardeşlikinden. Bunları birazdan anlatacağız. Öyleyse arkadaşlar Allah Azze ve Celle hatırlayın diyor. Düşmandınız ve birleştiniz. O yüzden insanlık tarihi Peygamber ve vesselam hayatına bakıyorlar ve görüyorlar ki Gerçekten İslam dini en büyük iki kabilenin düşmanlarını ne yapmış? Birleştirmiş ve en iyi kardeş yapmış. Ölürken bile beraber ölmek istemişler artık. Yollarını hiçbir daha ayrılmamışlar. Birbirlerine en hayır istemişler. Ve bunu Medine döneminde görebiliyoruz. O kadar birbirlerine bağlı kaldıklarını. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin kardeşlik üzerine kurmuş olduğu şartlar çok kolay. Çünkü kardeşlik dedik ya iman ve takva üzerine kurulmuş. Ve bunu gerçekleştirmek de hepimizin başarabileceğimiz bir çalışmadır. İslam kardeşliğini hepimiz başarabiliriz. Bunun için devletler, asker, güç falana ihtiyacımız yok. İslam kardeşliğini becerebilmemiz için sadece iki şey Allah Azze ve Celle bizden istiyor. İman ve takva istiyor. Çünkü kendileri buyururlar ki Kur'an-ı Kerim'de Allah katında en hayırlınız kimdir? En takvalı olanınızdır. Yarışma ırk üzerine olmayacak, yarışma dil üzerine olmayacak, yarışma nesep üzerine olmayacak, aramızdaki yarışma tenefüs ne üzerine olmayacak? Maddi çıkar üzerine olmayacak, takva üzerine olacak. Herkes en üstünümüz, Allah katındaki en hayırlımız Allah'a en takvalı olanlardır. O yüzden aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, cehennem, ehli, cennet ehline baktım, cennet ehline baktım diyor. Ve gördüm ki diyor çoğu cennete girmelerin sebebi iki sebeptir diyor. Bir, imanlarından dolayı iki, güzel ahlakları vardı da o yüzden. Hüsnül huluktan dolayı, güzel ahlaktan dolayı cennete girmişlerdi. O yüzden iman ancak takva ile elde edilir. Çünkü biz ehli sünnet olarak inanırız ki iman artacağını ve eksileceğine. İmanın tarifinde deriz ki iman, Kalple tasdiktir, dil ile ikrardır ve beden ile ameldir. İtaatle artar, günahla ne olur? Eksilir. Bir insan içki içtiği zaman Aleyhisselatu vesselam biliyor. O anda imanı kamil değildir. İmanın en alt noktasına düşmüştür. Bir zina eden buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Zina ettiği sürece imanı artık ondan ayrılmak üzeredir. En düşük noktaya inmiştir ama bir insana gece namazına kalkmışsa, ibadet yapıyorsa Kur'an-ı Kerim okuyorsa, Allah'ı anıyorsa o anda onun imanı nedir? Yükselmiştir. İlim meclislerinde bulunuyorsa, davetle uğraşıyorsa, Allah'ın dinine çağırıyorsa o insanda ne olmuştur? O andaki imanı da artmıştır. O yüzden Allah katında en hayırlınız buyuruyor en takvalı olanınızdır. Takvayı arama mecburiyetindeyiz. Takva nedir? Allah'tan nasıl gerektiği gibi sakınılır. Allah Azze ve Celle benden korkunuz dediği zaman nasıl korkacağız? Bana sığınınız dediği zaman nasıl ona sığınmamız gerektiğini bir Müslüman öğrenmesi lazım. Ve az evvel de söylediğim gibi Müslümanların bugün en büyük problemi, gençlerimizin en büyük sıkıntısı dine önem vermemeleri, dinle fazla meşgul olmamaları ve dini meseleleri en geri planlara attığını görüyoruz. O yüzden de bugün ümmeti Muhammed en zayıf noktasında Müslümanların bugün en zayıf noktasında görüyoruz. Hatta o kadar zayıflar ki hücum edildikleri halde saldırıldıkları halde kendi nefislerini müdafaa edecek kadar imkanları bile olmadığını görüyoruz. Ve hiç diğer komşu Müslüman ülkeleri bile en canlı Gazze'de gördük. Gazze olaylarında gördük. Diğer Müslüman ülkeleri dahi sesini çıkartamıyor. Niye? Çünkü kendi canından korkuyor. O yüzden değerli kalim bu neden böyle oldu? Ve her cemaat diğer cemaate düşman. Herkes diğeri aleyhinde konuşuyor. Herkes birilerinin hakkında bir şeyler söylüyor. Neden böyle? Kimse araştırmıyor. Demiyor ya bu dinin aslı nedir? Neye göre uymam lazım? Kur'an'ın ölçüleri nelerdir bunu araştırmıyoruz. Halbuki bize düşen görev Müslüman olarak ilk şu soruyu sormamız lazım. Ben Müslüman mıyım? Müslümansam nasıl Müslüman olunurum? Hangi şartlar var Müslümanlığın? hangi şartlarla İslam'ımı bozuyorum bunu bilmesi lazım en la ilahe illallah Muhammedun Resulullah söylediğim zaman ahirette bana fayda verecek mi verecekse ne zaman verecek şartları nelerdir ve hangi hallerde bu sözü bozuyorum yıkıyorum bilmesi lazım maalesef bilmiyorlar aleyhissalatü vesselam camide oturuyor adam içeri giriyor iki rekat namaz kılıyor sonra gelip peygamberimize ve oradaki insanlara selam veriyor Aleyhissalatü Vesselam selamını adamın alıyor. Sonra ne diyor ona? Ercife salli fe tu lemtusalli. Geri dön diyor ve namazını tekrar kıl. Çünkü sen namaz kılmadın diyor. Adam tekrar gidiyor. iki rekat namaz kılıp, mescit namazı kılıp geri geliyor. Selamlıyor Peygamberimizi ve Peygamberimiz tekrar selamını alıyor ve diyor ki geri dön namazını iade et. Çünkü sen namaz kılmadın. Ve böylece üç defa o diyor. Dördüncüde artık adam dayanamıyor. Ey Allah'ın Resulü o zaman öğret bana nasıl doğru kılmam lazım namaz? Anlatabiliyor musun? Soruyor. Bana o zaman doğru namazı göster. Şimdi Allah için size soruyorum arkadaşlarım. Ne zaman ömrünüzde bir hocaya gidip de veyahut da bildiğiniz güvendiğiniz ilim ehline gidip de dediniz ki hocam şu bak bakalım benim kıldığım namaz doğru mu değil mi? Bu sahabenin kıldığı namaz hepsi doğrudur biliyor musunuz? Sadece bir hata yapmıştı. Rukusu doğrudu. Secdesi doğrudu, kıraatında Fatiha'yı tek tekbir getirdi abdestini yıkıldı, ama Peygamberi aleyhissalatü vesselam diyor ki git geri dön namazın olmadı. Neydi yapmış olduğu hata? Hızlı kılıyordu. Tek eksiği adamın neydi? Namazını hızlı kılmasıydı. E bizler bu adam var 30 sene namaz kılıyor, ömründe bir kere gelip de sormuyor ya hocam benim kılmış olduğum namaz doğru mu değil mi? Ya yüzüne bu ahirette atıldığı zaman sen namaz kılmadın, denildiğin zaman ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Sen namaz kılmadın ki geri dön bir sana? O imkan da verilmeyecek, geri dönmek imkanın da olmayacak. Öyleyse sormamız lazım. Fatiha okuyorum ben namazı, acaba bu Fatiha'm doğru mu okuyorum? Telaffuzu doğru mu ediyorum, tecvid kurallarına mu, uymuyor mu? Bunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Peygamber demiyor, ya Elhamdülillah bu da namaz kılıyor. Yakılmasaydı ne yapacaktık diye öyle düşünmüyor. Böyle Müslüman düşünemez. Çünkü Allah Azze ve Celle kural koymuş. Eğer o kurallara uyarsan kabul olacak. Eğer uymasan, peygamber çocuğu da olsan amelin kabul olmayacak. Bu kadar basittir. Bunu biz kalkıp da kolaylaştıralım işte hoş gösterelim diye yanlış yere çevirmememiz lazım arkadaşlar. O yüzden İslam'da kardeşlik çok önemli bir konudur. Bugün Müslümanlar Darfur'da birbirine silah çekip aynı camide namaz kılıyorlar. Bir grup Afrikalı zenci namaz kılarken Araplar Sudanlı gelip camiye basıp tarıyor onları. Sonra onlar gidip onların camisini tarıyor. Bunu dünyanın her yerinde duyuyoruz haberlerde. Nasıl böyle düşmanlık olabilir? Aynı Rab, aynı kitap, aynı peygamber olduğu halde nasıl olur bugün Müslümanlar böyle bir düşmanlık kin halinde yaşayabilir? Bunun sebepleri gösteriyor ki bizim ne kadar dinden habersiz olduğumuzun ispatıdır. Çünkü bir Müslüman böyle asla yapamaz. Bir Müslüman böyle kardeşine karşı kinli düşman olamaz. Onunla alay edemez. Bu noktalara geleceğiz. O yüzden bizi bu duruma ne, nasıl gelmişiz? Neden budur? Bu kadar zayıf noktaya gelmişiz? Bunu Müslümanlar araştırmamız lazım. Ve araştırdığımız zaman neyi görüyoruz biliyor musunuz? Sebeplere baktığımızda İnsanların cahilleştiğini gördüğümüz zaman en büyük etkenlerden bir tanesi camiler görevini artık yapmıyordu o yüzden. Camiler görevini yapmıyorlar arkadaşlar. Camiler Allah azze ve celle için inşa etmiş. Niye emretmiş bunları? Camilerin görevi nelerdir? Aleyhisselatu vesselam zamanında, sahabe döneminde, ondan sonraki dönemlerde sahabe mescidin konumu neydi? Bugün mescitlerin konumu ne hale gelmiş? Neden bu hale gelmiş? Çünkü bizler Müslümanlar olarak dinimize önem vermediğimizden dolayı bunlar başımıza geldi. Yine ikinci etkenlerden bir tanesi, insanlarımız her şeyle meşgul, her türlü hobisi var. Ama Allah'ı tanıyayım, araştırayım, bilgi edineyim diye öyle bir derdi yok. yok. Futbol kulübüne gider, yüzmeye gider, efendim golf oynamaya gider, bilgisayar oynar, Atari oynar. İnternette saatlerce kalır, her şeye ilgi gösterir ama dine geldiğimizde Müslümanların öyle bir hobisi yok. Kitap okuyayım, ilmimi arttırayım, hadis-i şerifleri okuyayım. Hadisler çünkü seni anlatıyor arkadaş. Hadis-i şerifleri okuduğunuz zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben falan insanları cehennemde gördüm diyor. O insanların bir tanesi belki sensin, belki seni gördü orada. Çünkü ona cehennet ve cehennem gösterildi. Kıyametten sonraki bazı manzaralar gösterildi. Belki seni ziyaret etti. O seni gördü orada. Acaba ben miyim o kişi diye hiç sordun mu kendine? Acaba ben o kişi olamam mı diye hiç sordun mu? Bu soruyu kendimize sormamız lazım arkadaşlar. Ne zaman sorarız? Eğer dinimize bir ilgimiz varsa, bir isteğimiz varsa, eğer dinimizi hayatımızda önemli bir mekana koymuş isek ama... Dünya bizi her tarafımızdan sarmış. Dünya için her şey yapmak için her şeye hazırız. Bugün deseler ki ben iddia ediyorum bunu. Eskimo'larda kuzey kutuplarda kimse yok, o kuzey eksi 50 derece altında gidip çalışacaksın aylık maaş 5000 bin euro deseler belki İstanbul'un yarısızı çekip gidecek oraya. Demeyecek ya ben ne yapayım orada? İnsan yok ibadet yok, cami yok orada ne yapacağım düşünme. Yeter ki para olsun. O yüzden Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Kulmeta o dünya kâil, deki dünya zevkleri çok azdır. O tatmış olduğunuz nimetler dünyanın nimetleri var ya, bunların Allah katına hiçbir kıymeti yok, çok az olduğunu bildiriyor bize. Ve ahiret ebedi hayat daha hayırlıdır. Kimler için liman ondan sakınanlar için Allah Azze ve Celle karşı takvalı olan insanlar için hayırlıdır. Eğer takvan yoksa bu dünya sana daha hayırlı. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, kafirlerin cenneti bu dünya diyor. Bu dünyadan sonra artık kafire acıdan daha acıya bir merhale başlayacak. İbnül Kayyum kitabında öyle der. İnsan der, hep merhaleden bir merhaleye gider. İnsan, sen bugün dünyada değilsin. Bundan dünyada olmadan önce ruhlar aleminde vardın. Ondan sonra babanın sırtında taşındın. Su haline geldin, nutfe idin, nutfeden alaka oldun, et parçasına döndün. O et parçası sonra insan oluştu, sonra bebek oldu, dünyaya geldi. Bebekten çocuk oldu, çocuktan genç oldu, gençten adam oldu, adamdan yaşlı oldu. Yaşlıdan toprağa döndü, topraktan çıkartılacak. Mahşer günü Allah'ın huzurunda duracak. O merhaleden sonra ya cennete gidecek ya cehenneme gidecek yani insan hep merhalededir. O yüzden bu merhalelerde yaşarken giderken durumum ne olacak diye düşünmen lazım. Kafirin ise dünyadan sonraki merhalesi gittikçe daha kötü olacak. İyiye gitmeyecek. Mümin ise dünyadaki zindan gibi hayat yaşamış, zorluklara katlanmış, Allah için sabretmiş dinini e, velev ki ateş kor parça ateşi elinde tuttuğu gibi sabretmiş ona o acısına ve Allah'ın yolunda düz yürümüşse Ahiret günü de artık ona mutluluk olacak ve öyle bir mutluluk olacak ki ve bir daha dert görmeyecek, bir daha üzüntüsü olmayacak. Cennete girdikten sonra içinden kıskançlık bile alınacak. Çünkü kıskançlık çok büyük bir hastalıktır. İnsan çok zengin olabilir ama arkadaşı, çevresi kıskançsa o hayat ona zehir olur. Niye herkes kıskanır onu? O yüzden adam mesela görüyoruz mahkemelere, televizyonlara diyorsunuz adamın evi var, çok zengin semtte oturuyor. Ama komşusuyla hep mahkemelik. Adamın hayatı pişman evini satar. Ucuz fiyata evini satar. O bölgeden gitmek ister. Niye? Çünkü kıskanç bir komşusu var.